1504 numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Zer radıyallahu anha, Kur'an okumayı tavsiye etmeleri, Ebu Zer radıyallahu anha, şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber'e, Ey Allah'ın Resulü, bana tavsiyede bulununuz, dedim, Allah'ın takvasından ayrılma, çünkü o bütün işlerin başıdır, buyurdular, bu kez, Ey Allah'ın Resulü, tavsiyenizi artırabilir misiniz, dedim, Kur'an okumaya devam et, çünkü o senin için yeryüzünde bit nur, göklerde ise zahire ve azıktır, dediler.